Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Bu da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta programımızda İstanbul'un tarihinde özel bir yeri olan bir kişiyi, Giuseppe, Giuseppe Garibaldi'yi ve hala şehrin kültür hayatına katkıda bulunan ve onun ismini taşıyan bir mekanı, Kasa Garibaldi'yi konuşacağız. Konuğumuz sanat tarihçisi Sedat Bornovalı. Sedat Bey hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Evet, Sedat Bornovalı, Garibaldi ve buradaki mirası konusunda en yetkin isimlerden birisi. Kasa Garibaldi binasının restorasyon projesini de yürütmüş olan kişi. Şimdi her hafta olduğu gibi biz kansüyle bir giriş yapacağız. Biraz Garibaldi'den bahsedeceğiz. Giuseppe Garibaldi'den daha sonra sözü Sedat Bey'e vereceğiz. Şimdi ben şöyle başlamak isterim Garibaldi'den bahsetmeye. Tabii o bilenler bilir İtalya ta, İtalyan tarihinin en ünlü isimlerinden birisi. Çünkü İtalyan Birliği'nin kurucusu olarak e, tanınıyor. E, bir ulusal kahraman orada. Hem Avrupa'da hem Güney Amerika'da bağımsızlık mücadelelerinde yer almış. İlginç bir hayatı olmuş. Bu mücadelenin bir kısmına liderlik etmiş bir isim. 1807'de doğmuş, denizci bir ailenin çocuğu olarak doğduğu yer, o zamanlar İtalya'ya bağlı olan nice, nice şehri. Bir süre kendisi denizcilik yapmış. 1833-34 yıllarında Piemonte-Sardinya Krallığı donanmasında görev yaptığı sırada, İtalyan milliyetçi lider Mazzini ile birlikte Cumhuriyetçi bir devrim yapmak için isyan girişiminde yer almış. Ancak başarısız olunca Fransa'ya kaçmış ve ölüme mahkum edilmiş. 1836'dan 1848'e kadar Garibaldi'nin Güney Amerika'da sürgün olarak yaşadığını biliyoruz. Burada Brezilya'da ve Uruguay'daki iç savaşlarda yer almış. Hatta daha sonra kullanacağı kırmızı gömlekli üniformaları da burada benimsediği biliniyor. Daha sonrasında Piemonte, Sardinya Kralı, Victor Emmanuel ve Fransız İmparatoru III. Napolyon'la birlikte Kuzey İtalya'dan Avustralya birliklerini çıkartıyor ve 1861 yılında İtalya Krallığı'nı kuruyor. Peki İstanbul bu hikayenin neresinde? İstanbul'la yolu nerede kesişiyor? Onu da e, Kansu'dan dinleyelim. E, teşekkür ederim Cem. Aslında Garibaldi'nin hayat hikayesini detaylarıyla anlatmak için birkaç program, hatta e, birkaç müstakil program gerekirdi sanırım. Katıldığı savaşlar, ayaklanmalar, sürgünler yüzünden dünyanın her yanına yolculuk etmiş biri. E, sürgün sırasında Londra, Peru, New York, hatta Çin'de bile yaşamış yani Amerika'da, İngiltere'de. E, hayatını sürdürmek için mum imalatçılığından, yarasa dışkısı taşıyan bir yük gemisine, kaptanlık gelişine kadar e, çok çeşitli işler yaptığı aktarılıyor çeşitli kaynaklarda. E, Garibaldi'nin İstanbul dönemi ise e, bu bağımsızlık mücadeleleri yıllarından önceye denk geliyor aslında. Ee, henüz denizci olarak Karadeniz'e gitmekte olan bir gemide çalışırken e, İstanbul'a uğramış ve burada inerek e, 1828 31 tarihleri arasında 3 yıl kadar İstanbul'da yaşamış. E, günümüzde Casa Garibaldi İstanbul adıyla tanınan e, Societa Operi, Operia Italiana yani İtalyan İşçi Birliği Derneği'nin e, kurucu başkanı olmuş burada. E, derneğin ilk başkanının Garibaldi, onursal başkanının da ee, yine bir İtalyan devrimci olarak biraz önce adını bahsettiğin Giuseppe Mazzini olduğunu görüyoruz. Şimdi ben daha fazla uzatmadan özet bölümümüzü burada tamamlayayım. Ve konuğumuz Doktor Sedat Bornovalı'ya dönelim. Ee, Sedat Bey kısa bir özet verdik ama e, önce Garibaldi'nin yolu İstanbul'a nasıl düşüyor onu soralım. İstanbul'da kimlerle ilişki kuruyor, nerede yaşıyor, nasıl geçimini sağlıyor sonra da oradan devam ederiz. Tabii ki efendim memnuniyetle. Öncelikle Garibaldi konusunda... Çok detaylı bilgiyi İtalya'da da elde etmek mümkün değil. Özellikle İstanbul'daki yaşamı konusunda pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Hala ailesi devam ediyor, soyu sürüyor. Yani evde bildikleri kadarını anlatmaya gayret ediyorlar. Diğer yandan hemen hemen hiçbir biyografisinde aslında İstanbul günlerinin üzerinde durulmuyor. Ancak hayattayken yazılmış olan bir biyografisini kendi onayladığı ve orada da İstanbul günlerinden bahsedildiği için ne olursa olsun hani hayır böyle bir şey olmadı diyen kim olursa ona cahil dememiz mümkün. Hani birçok İtalyan çünkü hiçbir şekilde İstanbul günlerini kabul etmiyor. Çünkü o tek onaylı biyografisi tabii ki çok eski 19. yüzyılda yazılmış bir biyografi olduğu için hani herhalde. Onu kesin onaylamak zorundayız bizde yani aslında hiç garibali buralarda yokmuş birileri uydurmuş dememize imkan yok o kesin. Ancak önemli biri olarak yaşamamış dediğiniz gibi daha bir devrimci değilmiş daha hani yeni erişkinmiş diyebiliriz 21-24 yaşları arasında burada geçiriyor. Bu, bu da işte doğal olarak herhangi bir üniversite öğrencisi yaşı üniversitede okumuyor ama hani o yaşlarını bu o çağlarını düşünmüş daha hiç... Ünü biri olmadığı için kayıt da tutulmamış belli ki buralarda. Belki bir yerlerde buluruz hala konsolosluk evrakında vesairesinde. Çünkü tasnif edilmemiş çok evrak var o döneme. Ama bildiğimiz şey şu be, hani gemiden indi dediğinizde gemiden çok da gönüllü aslında. Mesela bunu biliyoruz. Karadeniz'e giden bir gemi de hastalanmış. Yani tayfa olarak çalışırken hastalanmış. Şimdi Karadeniz'in başka bir limanında indirirse kaptan geri alamayacağı için onu hani bir iki gün daha dayan denmemiş. İstanbul son öyle şansı olan yani gidişte ve dönüşte geçten hadi İstanbul'da indireyim dönerken de alırım demiş yani bir süre sonrasında. Fakat o arada o gibi Karadeniz turunu tamamlayana kadar belli ki Garibaldi buradan çok memnun kalmış. Çünkü cıvıl, cıvıl olağanüstü kozmopolit bir yer Beyoğlu'nda yaşıyor, Pera'da yaşıyor. Ve burada aynı zamanda ana dili kadar iyi bildiği, Nis'te doğduğunu da zaten. O çevre Piemonte Krallığı yani Fransızca, İtalyanca çiftliğe %100 vakıf. İnsanların bulunduğu bir bölge. Hala zaten mesela Fransa'da Nice Diyalekti diyorlar. Nice Diyalekti dedikleri şey İtalyanca aslında. Fransızcadan hmm. bahsederken. Birazcık böyle yukarıdan bakan bir tavırla İtalyanca konuşuluyor demeyi sevmiyorlar. O yüzden Nice Diyalekti konuşulur orada diyorlar. Yani hem Fransa hem İtalya sayabileceğimiz. Dolayısıyla Fransızcanın da eksiksiz bilindiği bir yer. Ve bu sayede Fransızca öğretmenliğinin para edebildiğini görüyor. Ana dil şeklinde Fransızca bu Beyoğlu'nun biliyoruz ki ders veriyor. Bir hanımefendiyle tanıştığını biliyoruz. Bir hanımın misafiri olduğunu biliyoruz. Bir duygusal yakınlıkları olup olmadığını bilmiyoruz ya da bir hani belki bir şekilde çalışan olarak destek alıyor. O, o detayların hepsine vakıf değiliz ama keyifli zaman geçirdiği belli. Çünkü gemi herhalde 3 yıl beklememiştir dönmek için. Ama onun İstanbul'dan ayrılmak için hiçbir sebebi olmamış gibi görünüyor. Şu sıralar bizim hani Aşağı yukarı anladık diyebileceğimiz garibalde hakkında kimse yanıltmadan söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Nerede yaşamış diye sorunuz Pera diye belki söyledim ama daha detaylı söylemek lazım. Sant Antonio Kilisesi'nin yan tarafından aşağı doğru Yeni Çarşı Caddesi'ne yani Galatasaray'a inen bir keser. Yol vardı. Darda bir sokak, Eski Çiçekçi sokak. O zamanki adıyla Via Linardi, Linardi sokak. Oradaki 17 numaralı hanede kaldığını da biliyoruz. Yani o kadar da hiçbir şey bilmiyor değiliz açıkçası. Peki, şimdi İtalyan İşçi Birliği'nden bahsettik. Onun kuruluş hikayesini isterseniz size soralım. Çünkü Toplumsal Tarih Dergisi'ndeki röportaj, röportajınızdan birliğin 1863 tarihinde Garibaldi'nin Roma ilgisi sonrasında İstanbul'a gelen ve çoğunluğu Napoli kırmızı gömleklilerden oluşan si siyasal sığınmacıların işbirliğiyle kurulduğunu okuyoruz sizin röportajınızdan. Biraz o dönemden bahsedelim mi neden böyle bir dernek kurma ihtiyacı duyuluyor? Şimdi efendim şöyle hani aslında Garibaldi'nin Roma yenilgisinden birazcık daha farklı olarak tarih olarak dönem o döneme denk geliyor diyebiliriz de. Siyasal İtalyan sığınmacıdan bol bir şey yok aslında. Açıkçası Avusturya, Macaristan vesaire hani o coğrafyada bir minik sorunumuz var. Şöyle yani Osmanlı'nın geçinmediği herkes doğrudan doğruya Avusturya'yla geçiniyor ya da tersi. Avusturya'nın Avusturya işgalinden memnun olmayan İtalyanlar da çok fazla yani ülkesinde bir sebeple bulunmak istemeyen İtalyanlar da hemen böyle bir hani Avusturya'nın düşmanı olanı kucaklayışıyla hani biliyorsun sadece İtalyanlar değil bunlar Polonyalı da geliyor Macar da geliyor böyle evet. onların burada bulunma sebepleri sıklıkla aynı bir, bir de bir miktarda refah ihtiyacı var yani İtalya o sırada darmantlağın yeni bir birlik kurmuş işte o birlik daha oturmamış hakikaten daha Roma bile ülkeye katılmamış durumda bu şartlarda ama aynı yıllarda çok ciddi bizde mesela bir tabii ki mimari hamlenin, imar hamlesinde olduğu, büyük sarayların yapıldığı, inşaatların yapıldığı, yani Abdülaziz döneminin düşündüğünüz ne kadar yoğun inşaat faaliyet var. İşte eli biraz iş tutan kim varsa da demir yolunda çalışmak için de, işte bu binalarda çalışmak için de, Türkiye'ye İstanbul'a özellikle dilini kullanır Beyoğlu'nda hani dil öğrenmesi gerekmiyor herhangi bir italyan gelip rahat rahat yaşıyor, kilisesi de var, her şeyde var. Yani o şekilde gelen bir Birçok İtalyan var. Bunlardan 40 tanesi aslında o dönemki bir modaya uyarak böylesi bir cemiyet kuruyorlar. 40 kişi bir araya geliyor ve hani Giuseppe Mazzini mesela 750 tane kadar buna benzer cemiyetin kurulmasında ön ayak olduğunu biliyoruz. İtalya'da da sürekli var olan böyle bir biraz böyle sol eğilimli ve işte birazcık da aslında tuhaf çünkü aynı zamanda milliyetçi eğilim tabii çok net şekilde hem işçi hem İtalyan olduklarını dile getiren böyle birden fazla özelliği bir arada taşıyan bir dayanışma. Kendi ülkesinde de çalkantılar bulunan İtalyan'da 1861 İtalya Birliği'nin kurulması diye zaten belirtmiştiniz. iki sene sonra da işte artık biz İtalyanız İtalyanların olduğu her yerde İtalyanlık yaşamalı kendini göstermeli, dayanışma ortaya çıkmalı diyorlar. Ve kendileri de zaten işte İtalyan olmak Kural sayıyorlar. İlginç bir şekilde o zamandan bugüne bu dernek var. Yani şu anda Societal Operaya Derneği'nin yaptırmış olduğu bina değil. Ciddi ciddi o derneğin binasından bahsediyor. Tabii zamanında bu dernek kurulmuş ve insanlar toplanmak için bir salon ihtiyacı duymuşlar. İşte bir kitap okuyalım ki ülkemizin lisanından uzak kalmayalım, bilgilerinden uzak kalmayalım diye bir kütüphane yapmışlar. İşte bir lokal yapmışlar kendilerine göre beraber yiyip içelim vesaire diye. O zamanlar bina dernek için varmış. Bugün herhalde tersini söylemek... Yanlış olmaz dernek, bina için var. Yani böyle bir bina olmasa belki dernek kapanmış olurdu. Ama çok önemli bir eser ve bu atsanız atılmaz, atsanız atılmaz. <gülüyor> evet, binayı biraz size anlattıracağız Sedat Bey. Evet, arada bir detay var, o ilgimi çekiyor benim. O yüzden sizin röportajınızdan öğrendiğimiz kadarıyla derneğin üye kayıtları incelendiğinde Beyoğlu mimarlık tarihini tutacak birçok içinle karşılaşıyoruz. Yani bu o zamanki İtalyan topluluğu hakkında da bilgi veriyor bize. Siz e, kimlerden bahsedebilirsiniz bu bağlamda? Şöyle efendim birden fazla önemli isimden bahsedebiliriz tabii ki. Beyoğlu'na bir baksak, İstiklal Caddesi'ne çıksak kimlerin imzaları var diye düşünsek. Julia Monceri'den başlayalım. Mesela işte Taksim Anıtı'nın mimarı ya da Sant'Antonio Kilisesi'nin apartmanlarının mimarı. Aynı şekilde aşağıda Karaköy Han'ın mimarı diye bir dönsek dolaşsak hemen tabii Ankara'daki eserlerinin çok ciddi eserlerini de hiç düşünmeden sadece... Derneğin bulunduğu caddeyi düşünerek İstiklal Caddesi ve civarını hani ona, o bile yeter evet. gibi görünüyor. Aynı şekilde İstiklal'in diğer Julio Moncero'da ortağıdır, Diğer önemli mimarı Eduardo Denariyi düşünüyorum. Oo. Sabancı'nın Atlı Köşkü'nden tutunuz mesela. Bildiğimiz birçok bir programımıza şikaretini... komedi ettiğimiz bir e, mimar kendisi Denari. Evet. O zaman o zaman kulaklarını çınlatabiliriz evet, zaten evet. tabii Kendini ki. E, denari Denari O da bizim üyemiz ve hatta başkan başkanlığımızı yapmış uzun süre. Hem de böyle çalkantılı dönemlerde başkanlığını yapmış derneğin. Dolayısıyla çok ilgili Alessandro Vallauri'yi söyleyebiliriz kuşkusuz. Yine İstanbul'un çehresine damga vuran mimarlardan işte bugün Salt Galatası yani Osmanlı Bankası binasından tutunuz, duyulun olmamaya İstanbul sesine, İstanbul Arkeoloji Müzelerine deyin çok sayıda binası var. Enteresandır zaten Vallauri ailesine ait üç tane ahşap evin yıkılmasıyla oluşturulan büyük parselde ortaya çıkıyor bu binada. Yani yerini bile Vallauri buluyor. Projesini de yapıyor diyemeyiz ama bol bol karışıyor. Tasarıma sürekli müdahale ediyor, öyle bu böyle olacak deniyor. 1800lerin 85 yılı civarında ilk proje var Lauri dönemidir. Şu andaki binanın dönemi de Monceri Denari Kilisi'nin işte kendine göre baştan oluşturduğu binadır. Yani bu isimler kendi derneklerinde de sürekli katkıda bulunuyorlar. Ama mesela şöyle ismini daha önceden bilmediğimiz ya da hatta tabii müteahhit dediğimiz müteahhit mimar arası tam Hangi faaliyeti nasıl yaptığını bilmediğimiz Guglielmo Semprini'den tuttuğunuz Mikelini'lere kadar yani çünkü onlar bazen müteahhitlik yapıyor bazen mimarlık yapıyor. Yani her binada tam katkılarının ne olduğunu bilmiyoruz ama çok ciddi İtalyanların isimleri yine bizim üyelerimizin arasında yer alıyor. Dediğim gibi daha önceden ismini bilmediğimiz, İstanbul'da evet. çalıştığını bilmediğimiz eserlerini tanımadığımız bazısından. Mesela Angelo Quarengi, bugünün gayet iyi bildiğimiz aslında Soho House olarak hizmet veren eski Amerikan Başkonsolosluğu binasının. Mesela içinde çok zengin freskolar var. Bu resimlerin ressamı... ...o olduğunu öğreniyoruz Angelo Quarengi. Çünkü bizim kayıtlarda diyor ki... ...yeni binamıza resimler yapmak üzere başvuruları alıyoruz. Angelo Quarengi'den sonra biz bir daha kimseye sormayalım. Çünkü Korpisarayı'nın resimlerini yapmış, o kadar güzel yapmış ki... ...madem o talip, o devam etsin deniyor. Yani o şekilde böyle satır aralarından da birçok şeyi sezme imkanımız oluyor. Üyelerimiz arasında Bernardino Nogara var mesela. Bernardino Nogara... Papalığın çağrısıyla papalığın finans imparatorluğunu kuracak olan kişi İstanbul'daki görevinden çıktı. İstanbul'da duyuyu İtalya temsilcisi. Yani bu finans tür... işlerinden anlayan birisiymiş belli. Ki. Çok çok çok iyi anlıyormuş <gülüyor> evet. ve papalık da bunu idrak etmiş. Buradan anda çağırıyorlar ve hani papalığı o büyük imparatorluk haline getiren isim İstanbul'da pişmiş bizim derneğin üyesi. Öylesine enteresan bir şahsiyet. Ondan başka. Yani... Pardon Doğruğunuz. bak sayılabileceği çünkü devam varsa onları da alalım. Ha mesela beklenmedik isimler de çıkıyor. Mesela diyelim ki jandarmayı reforma tabi tutmak üzere İtalya'dan askerler geliyor. Bakıyorsunuz onların bir sadece askeri kayıtları var zannederken bir bakmışsınız. Burada gündelik hayat, aile vesaire yani başka yönlerini de görme fırsatımız yani, oluyor hep. İşte evet. düğününü görüyorsunuz, seni yani görüyorsunuz. Yani İstanbul'dan evleneni. geçen o dönem bütün İtalyanlar bu derneğe kaydolmuşlar neredeyse. böyle Şart değil, şart değil ama birçoğu yani evet, muhakkak. Evet, yani Edmondo Diamiçiz mesela bildiğimiz o çocuk kalbinin de evet. İstanbul'un da yazarı olan de Amicis Burada bizim dernek üyelerimizin misafiri olmuş. Zaten İstanbul kitabında da bizlere teşekkür var örneğin. Yani hmm. muhakkak sen onlara git deniyor herhalde İstanbul'da. Önemli bir şey yapacağı düşünülen kişilere. Peki e, biz, biz kurucumuz kurucumuz Cuseppe Garibaldi. O şimdi tabii yani çok kısa bir dönem kalmış. Ondan sonra e, dolu dolu bir hayat yaşamış. Dernekle ilgisi sürüyor mu? Buna dair bir, bir... var mı? Tabii dernekle ilgisi sürüyor. Zaten derneğin kurucusu olduğu zaman burada değil. Yani uzaktan kuruyor demek doğru hmm. olur. Evet. Ancak doğru. Fahri Başkanlık değil fiili başkanlık görevini kabul ediyor enteresan bir şekilde. Yani hani öyle laf olsun diye seni de böyle bir adını yazalım falan değil. Mazzini Fahri Başkan, Cüzeppe Garibaldi ise fiili başkan olarak karşımıza çıkıyor. Enteresan bir grubu. Yani tekrar uğrar, burada devam eder vesaire diye düşünülüyor belki ama... Fiilen bir daha başkanlık görevinin aslında fiili başkan olmasına rağmen yerine getiremiyor İstanbul'da. Ancak mektuplaşma sürüyor kendi el yazısıyla veya başkasının el yazısı kendi imzasıyla mektupları hala kasamızda saklanıyor. Peki e, Sedat Bey şimdi bu noktada artık kasa diye Garibaldi yani Garibaldi'nin adını taşıyan binanın yapımına gelebiliriz. Dernek faaliyetlerini ilk 20 yıl değişik yerlerde sürdürmüş. Daha sonra 1884 yılında binanın biraz önce bahsettiğiniz gibi inşaatına başlandığını görüyoruz. Ee, bina nasıl ve ne kadar sürede inşa edilmiş, nereye yapılıyor? Biraz önce gerçi bahsetmiştik. Evet. Ee, Valery'den bahsederken, Valery'den bahsederken, bir de mimarı kimdir oradan devam edelim isterseniz. Tabii ki, tabii. Büyük bir memnuniyetle. Öncelikle evet ilk 20 yıl pek bir... Yani apartman daireleri falan alıyorlar. Önce kiradalar, daha sonra işte daire türü yerlerde yaşıyorlar. Ama hep bir binamız olsun, isteğindeler tabii. Bu iyi bir tesadüfle. Valore'nin tabii mal mülkü yerinde, para durumu kötü değil. O şekilde o, o bir hani ailesinin mülklerini bir araya getirip tahtadan zavallı evlermiş anlaşıldı. Çok iyi durumda da değiller. Yani yıkılıyorlar. Aslında ahşap pek yıkılmaz, sökülüyor dememiz lazım. Ama alışkanlık olarak yani yanar da yıkılmaz ahşap hep. Pek fazla. Yani ev sahibi arsayı satarsa evini de alır götürür. Öyle enteresan da bir şey vardır. Herhalde aynı şey yapılmıştır burada da. Ve işte birleştiriliyor. 1884 85 bir senelik bir çalışmayla Van Laury'nin gözetiminde yapılıyor. Ama uygulamacısı işte Bottarlini isminde bir diğer mimar. Bu beyolunda başka çok önemli olmayan eserleri var. Yani mesela İsveç Konsolosluğu'ndaki Dragoman Dairesi, onun yani önemsiz sayılmaz hani öyle anıtsal olmayan çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ve işte herkes zaten elden geldiği kadar işte mümkün olduğu kadar bağış diyebileceğimiz şekilde emeklerini en düşük maliyette sunuyorlar derneklerine. Fakat yetmiyor yani çünkü bir giriş katı bir de tiyatro var. En sonunda bir kulüp katı olamıyor bir türlü. Kafe gibi kullanılan giriş ve sonra da tiyatrosu var. Hani ofisler vesaire için çok yetersiz. Bilmiyorum 1894 depremi de sorun oluşturdu mu hiç onlara o kayıtlara geçmemiş ama sürekli orası akıyor burası yıkılıyor diye bahsediyorlar. En sonunda Enrico Santoro diye bir İtalyan çok ciddi bir mirası İtalya devletine bırakırken işte koleksiyoncu, müzelere, İtalyanlara çok İtalya'ya önemli yine bağışlar yapıyor. Yani o koleksiyonlar burada kalsaydı çok keyifli olurdu tabii ama kısmet. İtalyan işçi cemiyetinin üyesi cemiyete de çok ciddi bir bağış yapıyor. hastanesine de bağış yapıyor vesaire. Onun daha hazır bu para bulunmuşken binayı toptan yeniliyorlar ve yeniden aynı şekilde dekore etme fırsatı da buluyorlar. Tiyatroyu yıkıyorlar. Çünkü tiyatronun üzerine kat çıkmak imkansız, yani çok geniş bir açıklık ve sadece örtüsü var üstünde. O örtünün bir kat daha mümkün olmayacak diye anlıyorlar. Tiyatroyu ne yazık ki yıkıyorlar ve öncelikle bir ara kat yapıp onun üstüne yeni tiyatro inşa ediyorlar. Yani hayli masraflı ve zahmetli. 1909 yılında da yani bir seneye az geçen bir süre içerisinde bunu yapıyor. O zaman da çok dikkatliler. Tasarruflar, Julio Monceri mesela tiyatro salonumuzdaki kocaman aynayı çıkmacıdan alıyor. Onu da okuyoruz. Üçte biri Aslında fiyatına bu, bayağı binanın belli bir açıdan yeniden yapılması gibi bir şey. Yani o, o araya kat eklemek gibi bir şey öyle emaneten yapılabilecek bir şey değil. Peki 1909'a kadar geldik. Hemen iki yıl sonra Osmanlı-İtalyan harbi olarak da adlandırılan trablus savaşı var. O dönemden etkileniyor mu? Evet. Dernek etkileniyor. Tabi tabi tabi. Üyeleri zaten toptan ne kadar İtalyan varsa hepsi memleketine yollanıyor. Osmanlı topraklarında bulunamıyorlar. Hatta böyle işte doğrudan doğruya öyle bir sayfası var hani Sınır dışı diyor. Böyle tek kelimeyle sınır dışı yazıyor. Hani o toplantılara ara verildiği dönemi gösteriyor. Ondan sonra tekrar kabul ediyorlar. Fakat tabi şanslı bir miktar her şeye rağmen dernek. Çünkü Osmanlı'ya çok Önemli katkılarda bulunan isimler olduğu için bunlar. Onlara herhangi bir şekilde hani, çok dayatmacı bir şey yapılmıyor. Görevleri var, sürdürüyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Yani bizim bu bahsettiğimiz en önde gelen isimler yollanmıyor miktarıya. O yüzden her şeye rağmen sahip çıkılabiliyor. Bunun çok büyük bir avantajı da bütün üye kayıtlarımız, aynı şekilde toplantı tutanakları vesairelere hiçbir zarar gelmiyor. Arşive zarar gelmiyor. Bu büyük bir avantaj. Hala işte 10 yıl kadar önce ben bunları dijitalliğe de çıkarttım. Dolayısıyla hani artık çünkü tek nüshayda bunlar. Hani su, su bassa bir şey olsa yok olacaklardı. Evet. Şimdi hepsi dijitalleştirildi de o da büyük bir avantaj tabii ki. sağlık Çok önemli. Sağolunuz. Çok teşekkür ederim. Ama daha sonra hani savaşsız tabii Birinci Dünya Savaşı'nda da yeni zıt kutuplarız. Sonra işgal sırasında İtalyanlar bir daha bir serpiliyorlar tabii kazanan tarafta oldukları için. Ardından Cumhuriyet'te araların, aranız çok iyi ama başkent Ankara'ya gidince tabii ister istemez. Canım, Cumhuriyet döneminde ne, e, ita, e, bu, so, şey, bu İtalyan Derneği ve e, Kasa Garibaldi ne yapıyor? Şöyle yapıyor, varlığını sürdürüyor aslında. Dediğim gibi başkent Ankara'ya taşınınca biliyorsunuz Batı devletleri arasında da ilk başkenti Ankara kabul edip elçiliğini taşıyan İtalya'dır. Dolayısıyla çok erken dönemde birdenbire Büyükelçi yok, mayiyeti yok, Büyükelçin etrafında kim var kim yoksa yok, başkentten medet umanlar yok derken birdenbire nüfusun azaldı, İtalyan nüfusun azaldığını görüyoruz. Yani üye desteği olması oluyor, Cumhuriyet'in hiç alıp göremediği yok ama tabii aslında İtalya'nın belki kendine verdiği bir hasar var, sonra İtalyan kültür merkezi kuruluyor, hemen arka sokak. Hmm, Kazı İtalya, oraya üye olmanız gerekmiyor. Kütüphane deseniz, kütüphane tiyatro deseniz, tiyatro herkesi kucaklıyor. Bir de bir şey vermiyorsunuz. E o zaman tabii daha az üye, zaten nüfus azalmış. onları da burada üyeliğe devam ettirmesi için bir sebep kalmıyor. Evet. O şekillerde artık kütüphaneyi satmaya çalışıyorlar. Birazcık geçinebilmek için e ana merkezi, yani en... Önemli noktalarına odaklardan bir tanesi olan kütüphane artık bir odaya tıkılmış olarak kalıyor. Nasıl olsa gelen gelene meraklısı yok diye. Çok şükür satamıyorlar da kütüphaneye. O çok iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani kimseler hatta tanıştım da sahaflarla vesaire. Son dönemlerde bile uğraştan son dönemde değilsem tabii yani. Zaman kaç zaman kadar kadar yani. Ama, yani. Evet. evet yani yine de işte karar vermişler ki yani değmez o şekilde kaldı. Işte o yüzden dedim bir, biraz daha böyle artık hani faaliyetlerin minimuma gel geldiği bir dönem. Cumhuriyet dönemi tabii. Ee, tabii ikramlar, yani tiyatro binasını şey olarak kullanıp hani salonu kiraya verip bir faaliyet için kiraya verip işte basın toplantısı için birine verelim. İşte birinin işte su için verelim falan diye diye günü kurtaracak paralar kazanmışlar. Yani ama çok bir sorumluluk hissi var yani bana ne deyip istifa edip gitmemiş kimse dernekten. Bu dernek bizimdenmiş. Dernek ayakta kalmış, bina da ayakta kalmış. Ee, ama şimdi süremiz daraldığı için hızlıca şeye gelmek istiyorum. 2000'li yıllarda e, sizin de e, önemli, yani içinde önemli rol üstlendiğiniz e, restorasyona. Çünkü Hı. ben hatırlıyorum, ondan önceki dönemde yani Casa Garibaldi'nin ne olacağına dair arayışlar vardı yani Doğrudur. Içinde. De şeyler, bir takım etkinlikler yapılırdı. Çağdaş sanat etkinlikleri tiyatro gösterilir. Hatta bir dönem milongalar falan yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle etkinlikler olurdu ama e, bu restorasyondan sonra epey bir toparladı. Çok şükür. Neler yapıldı? E, bir de o, o esnada bulunan hiç hesaplı yokken ortaya çıkan Roma mezarlığına da değinerek anlatırsanız. Doğrudur sektir. efendim. Evet, doğru. Dönemin baş Canluka Garibaldi diyorum buradan Garibaldi so Albeden'i yani, evet. Sayın Adlerini böyle bir sohbet esnasında hani hazır sanat tarihçisin biraz bakar ilgilenir misin dedi bana böyle bir yarım cümle içerisinde ben de memnuniyetle dedim. Bir baktık ki anahtarlar bende, vekaletname bende, her şey bende. Al sen ilgilen şeklinde. Tabii çok büyük bir itimadın ifadesi bu. Hemen işte gittik ve kaynaklar aradık, bulduk çok şükür. TÜRSAB'ın desteğiyle, o zamanki başkan Başaran'ın Ulusoy'un desteğiyle, bugünkü başkan Firuz Bağlıkay'a aynı desteği sürdürdü. Ve bu şekilde çok geniş imkanlar tanıdılar bana. Yani normalde badana boya hadi devam edelim olabilirdi. Ben çok sistemli bir şeyi tercih ettim. Kazısını bugün yapmazsak bir daha yapamayı istedim. Hani bir kazalım ne olacak bir merak ve işte milattan sonra 335'e karbon 14'te tarihlediğimiz en eski mezar 335 540'a kadar yani Konstantinos ve Justinianos dönemleri arasında kullanıldığını gördüğümüz bir nekropol çıktı. Stratigrafi hiç fena değil. Ondan sonra 1200'lerden 1900'e kadar da çanakçılmak çıktı. Yani çok ciddi, çok ciddi güzel malzeme verdi. Çok sevin İnşallah inşallah örnek olur. Başka benzer çalışmalarda da aynı şeyleri yaparlarsa istiklerin ne kadar zengin olduğunu beyoğlunda zannedilden çok daha geriye giden buluntuların elde edilebileceğini kanıtlamış olduk diye düşünüyorum. O açıdan ben çok önemli buluyorum bu da. Yani belki en büyük kazanımımız o binayı restore ayrıca ettik tabii. Onu da çok özenli etmeye çalıştık. Katılımcı olmasına çalıştık. Bina hiç kapatmadık ziyaretçilere. Bütün restorasyon sırasında eskiden kapalı kalmış. Çok uzun süre zaten kapanmış. Dedik ki bari restorasyon için kapalı ifadesini kaldıralım. Restorasyon için açık dedik. Facebook grubumuzu kurduk. Gelenler bize başvurdu. Sınıf için ders yapmaya da gelen oldu, yabancı yerli turistlerde oldu. Özellikle turist ve benim meslektaşlarımın hep bu anları görmesini istedim ki canlı şahitlik olsun. Daha sonra bitmiş halini anlatırken eski halini de yaşamış olarak da hafızayı canlı tutabilsinler. Başarılı bir uygulama, başarılı bir proje oldu diye düşünüyorum. Müellifimiz İsmail Büyükseçkin, Doktor İsmail Büyükseçkin çok önemli imzaları olan arkeolojimizelerin de mesela restorasyonunun müellifidir. Onun da çok Güzel bir işbirliği yaptık. Hani severek yapınca çok keyifli oldu bir kere bizler için. Ve galiba hani çok riskte olan bir yapıyı, önemli bir kültür varlığını tekrar Beyoğlu'na kazandırdık diye düşünüyorum. Bakanlığımız da bize çok büyük destek verdi. Şöyle ki basada AKM'de yoktu, Beyoğlu'na tiyatro yoktu biliyorsunuz. O zaman geldiler hadi biz memnuniyetle buraya. Devlet tiyatroları Garibaldi sahnesi yapalım dediler. Çok sevindik tabii bizim orada amacımız yaşaması. Çünkü işte üç akşam tiyatro mevsiminde tiyatro yapılıyor. Gerçekten ne için kurulduysa onun için yaşamayı sürdü. Diğer dört akşamda da gündüzleri de hala faaliyetler işte programımıza göre, keyfimize göre birazcık da dürüst olalım. Yapılmaya devam edebiliyor. Nasıl seçimiz biraz rahat o şekilde. Ee, Selahat Bey çok teşekkür ediyoruz. Şimdi günümüzde de hem arşiv ve hem ile araştırmacılar için de çok önemli kaynaklarla dolu olduğunda ekleyelim buradan. Ee, Sedat Bey çok teşekkür ediyor size. Sizler ee, sağ olun efendim İngiliz için. Bu hafta İstanbul Kültür Tarihi içinde önemli bir yeri olan İtalyan yurtsever Giuseppe Garibaldi ve Kasa Garibaldi binasını konuştuk. Ee, Sedat Bornavalı'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.